Radyo Tiyatrosu Hayat Bağı Yazan Mehmet Turgut geneten: Cevdet Arıcılar Teknik Yapım: Savaş Erhan Efektör: Osman Keykubat Yapımcı: Sevim Özkal Oyunda rol alan sanatçılar: Kamil Ümit Bakış, Cemile Hülya Savaş, Musa Metin Oyman, Ali Turan Özdemir, Osman Erdoğan Aydemir, Zehra Zeliha Güney, Doktor İbrahim Raci Öksüz. Bu bir İzmir Radyosu yapımıdır. Hey. Kimse yok mu? Cemile, karıcığım ben geldim. Geldim, geldim. Buradayım işte. Hoş geldin Kamilcim. Hoş bulduk hanım. Çok yorgunum. Oh. Şöyle otura vereyim. Aman Kamil rüzgarın önüne terli terli oturulur mu? İçeri gir. Yok yok itiraz istemem. Buraya oturacağım. Oh. Akşama kadar fabrikanın kapalı, gürültülü, pis havasında kaldım zaten. Bu bahçe dinlendirecek beni. <gülüyor> e, ne yapalım? Arkanı şöyle duvara doğru ver bari. Hmm. Şu şilteyi de al. <gülüyor> Heh, oldu. <gülüyor> Şimdi bir de şekerli kahve yaptım mı yorgunluğun bitiverir. verir <gülüyor> aklınla bin yaşa. Ben de kahve isteyecektim zaten. Harika bir eşsin Cemile. Teşekkür ederim. Bugün işin çok muydu? E, dertler gün gün artıyor. Harun Bey de ortalarda yok. Gideli 10 günü geçti. E, Harun Bey patron canı ister gider istemez gelir. Senin dediğin işler tıkırında giderken olur. Fabrikada üretimi artırdık ama pazarlama sıfır. Stoklar arttı sadece. Elde nakit para yok. Bankalar ne güne duruyor? Kredi alın sizde. Benim yerime sen müdür olsan ya fabrikaya. <gülüyor> <gülüyor> İşleri ne güzel hallediyorsun baksana. <gülüyor> Aman Kamil dalga geçme. Aslında söylediklerinde haklısın ama kredi alacak halimiz yok. Limitlerimiz dolu. Tek kuruş alamayız. Bu ayda çalışanlığın ücretlerini ödeyemeyeceğiz. Zaten iki aydır bölük pörçük verebiliyorduk. Kahveni soğutuyorsun. Fabrika denince kendini unutuyorsun. Eline sağlık pek güzel olmuş Biraz kendini düşünsen iyi olacak Baksana haline rengin sapsarı Memuru işçisi 300 kişi çalışıyor Bunların sorumluluğu var ah, Pek yufka yüreklisin Yufka yüreklilikle ilgisi ne bu Sen müdürsün gerisini patron düşünsün <gülüyor> Ortalarda yok ki. Kim bilir belki para bulmaya gitmiştir. Umarım dediğin gibidir ama bir telefon bile yetmedi. Her şeyi senin halledeceğini biliyor. Bana güvenir güvenmesine de elde biraz nakit olsaydı. Neyse şimdi işi boşver. Çocuklar ortalarda görünmüyorlar. Neredeler? Teyzelerindeler. Denize gireceklermiş burada girmek istemediler. Girmemekle akıllılık etmişler. Bizim buralar çöplük oldu. Adam gibi temiz tutamıyoruz şunca yeri. Yarın pis pis kokmaya başlarsa şaşmam Biraz dikkat etmeli ama nerede? Herkes üstüne düşeni yapmalı <gülüyor> Kendine geldin değil mi? Dinlendim Bu bahçenin havası beni hep rahatlatır Geldiğinde korkuttun beni Korkulacak ne var Cemile? Sapa sağlamamıştı. Işte. Rengin sapsarı. Daha yaşım 35. Soluk soluğa kalışın, çabucak yorulman. Kalbimi kastettiğini açıkça söylesene. Doktor kalbini iyice muayene ettirmeni söylemedim. <gülüyor> tamam, tamam. İlk fırsatta tepeden tırnağa muayene olacağım için rahat etsin tamam mı? Hadi beni düşünme. iki çocuğu düşün bari. <gülüyor> Korkma. Sizleri bırakıp gitmeye... ...hiç niyetim yok. Sizleri kimselere bırakamam bilirsin. <gülüyor> Aman Kamil. Hastalığını bile al alaya alırsın. <gülüyor> Alo. Evet Evet Harun Bey Durum hiç iyi değil Para yok E keşke olsaydı Bankalar mı e, Tek umudumuz orası ama e, Siz halledemezsiniz Ne Daha gelmiyor musunuz Peki ben ne yapacağım şimdi Bunca kişinin hali ne olacak Efendim Yok yok bekleyeceklerini sanmam Evet bana güvenirler ama Peki Bütün umudumuz sizdeydi Neyse idare etmeye çalışacağım e, Gene de bankalardan umut Peki Güle güle Heh. Adam karabatak gibi kayboluyor Ortaya çıkınca da ağzında bir şey yok Demek Harun Bey'den de umut yok Yok Yok işte Musa Bey Kendi kulaklarınla dinledin Artık her şeyi bizim yapmamız gerekiyor Maaş günü geldiğinde Bu kere yok diyemeyiz Kamil Bey Mühendis arkadaşlar fabrikanın geleceğini iyi görmüyorlar Haklılar Birkaç ay önce böyle söyleselerdi Güler geçerdim Ürettiğimiz elimizde kalmıyordu Bir anda ne hallere düştük Fabrikayı kendi malınız gibi düşünüyorsunuz. Siz teknik müdürsünüz Musa Bey. Makineleri nasıl titizlikle koruduğunuzu bilirim. Buradan ekmek yiyoruz. Düşünmemiz normal. Patron da düşünüyor ama çaresiz. Buraya çalışanların yüzüne bakamadığı için gelmediğini biliyorum. Harun Bey onurlu biri. Ancak ihmal etti bazı şeyleri. Neyse. Sen bari iyimser olda bana yardım et. Herkes umudunu bize bağladı. Doğru. Ben dahil tüm çalışanların umudu sizsiniz <gülüyor> Umut biziz de Paralarını alamadıkları zaman Kapıma dayanacaklar da onlar Bunu biliyor Bunu yapmazlar Kamil Bey Şunu aklından çıkarma Musa Bey Umutsuzluk insanları mantıksız davranışlara itebilir Önemli olan Bu insanlara sevgiyle yaklaşarak ikna etmektir Unutma Oh be... Hiç çalmayacak sanmıştım zili... <gülüyor> ne o Ali... Çok acıkmış gibisin... Acıktım ya Osman abi... Sabah kahvaltı etmeden gelmiştim... Bak bunu bir daha duymayayım senden... Bizim işimiz ağır... Kahvaltı yapmadan işe gelme sakın... Şimdi gel şöyle oturalım... <gülüyor> Yemekhaneye girmeyelim mi? Gördüğüm kadarıyla elinde yiyecekler Açık havada yeriz daha iyi değil mi? Doğru hava alırız hiç olmazsa... <gülüyor> Bizim hanım bir şeyler hazırlamıştır... <gülüyor> Senin çıkında da bir şeyler vardır. Birlikte yeriz tamam mı? Sağ ol Osman abi. Şöyle oturalım. Oh, kaşlanmış yumurta. Dolma. Domates peynir. Gördün mü? Ne zengin sofra oldu. Birer de ayran kaptık mı büfeden? He? Ben alırım. Çok içine kapanık çocuk şu hali. ...geleli bir, bir yıl oldu kimseyle dostluğu yok. Bir derdin mi var yoksa? Konuşturmalı. Pek soğuk değil ama... ...gene aldım Osman abi. Ha, sağ ol aslanım. Ayran iyidir. Bu sıcakta pek soğuğu yaramaz. <gülüyor> hadi hadi başla bakalım. Hmm. Hmm. İyilisin biliyorum ama... <gülüyor> ...çocuk var mı Ali? Var. Evet. İki yaşında <gülüyor> Allah bağışlasın olan mı kız mı Oğlanım adı da Osman <gülüyor> Adı aşız onunla desene <gülüyor> Evin kira mı kira abi Kondum onda ama gene de yüksek kirası Şu ücretleri zamanında verseler <gülüyor> Bak bunda haklısın Bunca yıldır burada çalışırım Hiç böyle olmamıştı Bizlere evlatları gibi bakarlardı Zamanı geldi mi tık verirlerdi paraları Patron iyi adam Şu sıralar ortalarda yokmuş O her zaman burada olacak değil ya İş peşindedir Sen müdüre bak Kamil bey burda ya gerisini takma kafana Gerçekten iyi adam Kamil bey İyi de kelime Böylesi zor bulunur Tek tek hatırımızı sorar gönlümüzü alır Baba gibidir Heh, Genç menç ama Gene de baba gibi severiz onu <gülüyor> Şu sıralar o da pek görünmüyor ortalarda işleri yoluna koymak için koşturuyor olmalı Bu ay bari tam alabilsek paramızı Benim pek umudum yok ya Kamil bey bir kolayını bulur ama Eğer tam Kötü Yoksa paraya ihtiyacın mı var Kimi yok ya abi Şey benim hanım hamile Ha oh, Senin olana bir kardeş geliyor ha? Kız olsun da çeşit olsun değil mi? <gülüyor> Sağlıklı olsun da hakkı sağ olan fark etmez abi <gülüyor> Doğru Şey Ali bir ihtiyacın olursa söyle bana Senin büyüğünüm ne de olsa tamam mı? Sağ ol Osman abi Şimdi yemeğimizi bitirelim Lafa dalıp yemedik bir şey Para konusunda takma kafana. Az sonra işbaşı zili çalar. Hadi. Tıkandın abi? Kamil Bey patronluğu bu gibi işleri iyi bilirler. Seni üzmezler. Hem ben varım arkanda. Üzme tatlı canını. Sen dua et de her şey yolunda gitsin yeter ki. Oh Musa Bey, geldiniz demek. Buyurun, buyurun. Günaydın Kamil Bey. İşler nasıl gitti Mersin'de? Pek umut verici değil. Heh, unutmadan şu emanetinizi vereyim. Emanet mi? Piyango bileti ısmarlamıştınız ya. Ha, <gülüyor> şu mesele. Desene işimiz bunlara kaldı. 2 tam bilet, buyurun. O ne acayip numara bunlar. Numaranın acayipimi olur Kamil Bey? Yeter ki ikramiye çıksın, haklısın. Şu çekmeceye atalım bakalım. E. Bankalar ne diyor? Sen onları anlat. Adamlar bizden hareket bekliyorlar. Stok durumumuz iyi de satış yok. Oysa ürettiğimiz mal piyasada aranan mal. ...pazarlama ünitesini düzene sokmamızı istiyorlar. Ondan sonra işler kolay diyorlar. Onu biz de biliyoruz ama... ...neyse. İşimiz bittik desenize. Maaş günü de yaklaşıyor. Elimizdeki nakitin tamamını dağıtacağım. Az ücret alanlara tüm alacaklarını... ...ücretleri yüksek olanlara da yarım vereceğim. Bence bu iyi olur. Böyle söyleyeceğinizi biliyordum. Harun Bey'den haber yok değil mi? Yok. Telefon da etmedim. Sizin işiniz zor. Neyse. Üstesinden geleceğiz. Şimdi eldeki malı pazarlamaya bakalım. Siz atölyeleri dolaşıp moral verin biraz. Ben de... Kamil Bey, haddim değil ama çok yorgun görünüyorsunuz. Biraz dinlenseniz Merak etmeyin, iyiyim. Bizim hanım gibi rahatsızlığımı hatırlatmayın bana. Yine de dinlensiniz diyorum. Şimdi buradan doğruca hastaneye gideceğim. Randevum var. İçiniz rahat etti mi şimdi <gülüyor> Buna en çok Cemile yenge sevinecek <gülüyor> <gülüyor> Laf aramızda ben de biraz meraklıyım Gerçekten hasta mıyım diye İyi ki geldin Zehra abla Sıkıntıdan patlıyordum Madem sıkılıyordun niye kalkıp bana gelmedin <gülüyor> Aklıma geldi desem yalan olur Bu aralar Kamil'in işleri çok Eve geç geliyor Ah <gülüyor> İçimde bir sıkıntı var. Bizim Bey'in dediğine göre Kamil Bey'in patronu ortalarda yokmuş. Ee, Kamil evde işten söz etmez pek. Ama, ama sıkıntıda oldukları doğru. Biraz da bu sağlığını bozdu ya. Gepe genç adam, sağlığında ne var ki? Ara sıra sıkıntı geliyor. ...şöyle tepeden tırnağa muayene olmalı ki içimiz rahat etsin... ...bir an önce yapın şu işi... ...aman Zehra abla lafa dağılık çayı unuttun kocakta... <gülüyor> ...zahmet etmeseydin Cemile... ...ne zahmeti zaten benim de canım istiyordu... ...ah limonlu çayı seversin bilirim... ...kurabiye de var... <gülüyor> ...sağ ol. ...yemesek iyi olur ama... <gülüyor> <gülüyor> ...korban kilolu değilsin... <gülüyor> ...aman deli kız... ...bu daha sonra kilo alsak ne olacak... ...almasak ne olacak... ...paşa konaklarına gelin mi olacağız... <gülüyor> <gülüyor> Aman Zehra abla ömürsün Vallahi <gülüyor> ee, EKG pek ipucu vermiyor ama... Yani sağlamım değil mi doktor? Ee, sağlam sayılmazsınız ama pek de kötü değil gibi. Canım kalbimin ara sıra beni üzdüğü malum. <gülüyor> Kalp pek iyi değil Kamil Bey... Ancak daha etraflıca tetkik için tam teşekküllü bir hastaneye gitmelisiniz Hem de hemen Şu sıra çok işim var İşte EKG dediniz çektiniz Kan tahlili yapıldı Daha etraflıca tetkik ne oluyor? İnsanı hayata bağlayan yaşama isteğidir e, Bu sizde var Ancak kalbinizi çok yormuşsunuz Eğer hemen sağlıklı bir teşhis için gitmezseniz Başınıza iş açabilir bu <gülüyor> Daha yolun yarısındayım doktor O kadar abartmayın canım Ben kardiyologum Kamil Bey Ancak elimde yeterince cihaz yok ee, gördüğüm kadarıyla kalp damarlarınız tıkalı hemen gitmelisiniz. Sizi dinlemek isterdim doktor ama fabrikadaki işler beni bekliyor. İşlerin bitince hemen istediğiniz yere gideceğim inanın. Sağlığınız işten önce gelir Kamil Bey işiniz bazı şeyleri engellememeli. Elbette engellememeli ama her şeyin sırası var. ...üç kişinin ailesi benim yapacağım iyi ya da kötü şeylerden etkilenebilir. Siz bilirsiniz. Beni dinlemeyeceğiniz açık. Giyinin artık. İlaç falan vermeyecek misiniz? Daha önce verdiğim ilaç yanınızda bulunsun. Kesin teşhis konmadan başka ilaç vermek yanlış olur. Sadece az çalışın. Yani kendimi dinlendireyim değil mi? Patrona söyleyin izin versin size. Olur. Görürsem söylerim. Evet. <gülüyor> Gidebilir miyim artık? <gülüyor> Gidebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. İlginize teşekkür ederim doktor. Tavsiyelerinizi unutmayacağım. <gülüyor> Bu konuda size güvenmiyorum. <gülüyor> Çocuklar yattı mı? Hı hı. Bugün çok yorulmuşlar denizde. Hemen yattılar. Bak ne diyecek Bugün doktora gidip elektro çektirdim. İyice muayene oldu Eee ne dedi peki? Her zamanki şeyler işte. Mutlaka büyük bir hastaneye gidip sağlam bir teşhis koydurmalıymış. Ya o zaman hemen yarın gidelim olur mu? Maaşları dağıtayım hemen gideceğim Cemile inan. O zaman bir başka bahane bulursun. Göreceksin. Seni de yanıma alıp Ankara'ya gideceğim. Nerede hangi doktor varsa ona gideceğiz. Ancak ısrar etme şimdi. Peki. Para bulabildin mi bari? Biraz. Onu dağıtacağız Bazıları tam alacaklar bazıları yarım Almayanlar gene olay çıkartırsa Bir şey olmaz Korkuyorum Kamil Korkulacak bir şey yok Bütün çalışanlar biliyorlar durumu Bu zor günlerde bile bu kadar aldıklarına sevinecekler Ben senin sağlığın için endişeliyim Çalışanlar için değil Uzatma Cemile Maaşı dağıtır dağıtmaz gideceğiz işte Sen çocukları teyzelerinin yanına gönder şimdiden Eh ne yapalım Hiç olmasa gitmeye karar verdim Bu bile yeter bana Ama sakın para dağıtırken bir şey olursa düzeltmeye kalkma tamam mı? <gülüyor> tamam tamam karışmam. İçin rahat olsun. Arkadaşlar. Bir dakika. Beni sakin sakin dinlemenizi istiyorum. Az sonra Vezne'ye gidip hak ettiğiniz paralarınızı alacaksınız. Ancak fabrikamızın içinde bulunduğu dar darboğazı aşana kadar katlanacağımız bazı şeyler olacak. Yoksa birine yarım bağış Bizi uyutmadan değil mi? Çocuklarımıza ne diyeceğiz? Bir dakika beyler! Bir dakika! Dinleyin beni! Az ücreti olanlar... Yoksa ayrında mı yapılıyor? Ne demek bu? Bir dakika! Maaşı az olanlar... Aylıklarının tamamını... Fazla olanlar... Yarısını alacaklar! Şimdi adam sandık! Bu ne demek oluyor? Bana bu sözü söyleyen kim? Ben... ben benim adım... Aman Allah'ım, Aman Allah'ım, Kamil Bey! Kamil Bey! Hemen doktor çağırın! Açılın bakın! Allah kahretsin, Allah kahretsin! Açılın başından! Çabuk çabuk hava alsın biraz! Çekilin diyorum size, çekilin! Ey doktor nerede, doktor çağırın diyorum! Nerede kaldı bu doktor? geldim geldim Ne oldu? Yoksa... Şu kalabalık da ne? Dağılın çabuk. Açılsanız da canım. Açılın arkadaşlar. Şöyle alın. Hay nefes ya. alsın biraz. Hay Allah. E, Musa Bey buraya gelin. Yardım edin çabuk. Doktor. Doktor önemli mi yoksa? Tutun şöyle. Şuraya alın. Tamam. Ee, evet evet. Şöyle. Etraftakileri de dağıtın şimdi. Tamam tamam. Doktor doktor bir şey söyleyin. Şişt, kalp durmuş. Ne söylememi bekliyorsunuz? Aman Şişt, Durun. Durun etrafı telaşa vermeyin. Kalp masajı yapacağım. Siz hemen bir araba hazırlatın. Tamam, tamam. Arkadaşlar şöyle bir açın. nefes asına. Arkadaşlar. Doğru. Doğru. Evet. Arkadaşlar evet. sakin olun adam. nefes asını. Adamın asın. yüreğini indirdiler galiba. Yoksa evet. yoksa zaten hasta diyorlardı. Bunca insan hep kendini düşünüyor. Oysa Kamil Bey onları düşünüyordu. Kamil Bey'in nasıl biri olduğunu bildikleri halde gene de kimseyi suçlama vakti gerek. Ne yapacaksın? Ekmek parası. <gülüyor> Öyle de. Bak herkes çıkıyor. Biz de çıkalım. Dua edelim de Kamil Bey'e bir şey olmasın. <gülüyor> Doktor. Doktor, umut var mı? Hayata döndü Musa Bey. Oh, çok Ama abi. sonrası belli değil. Araba hazır mı? Ambulans aşağıda bekliyor. İyi. Şu iğneyi yapayım, hemen götürelim. Sediyi getirelim Hey, hey, şu sedriyi getirin buraya, çabuk, acil edin. Yok. Şöyle, yavaş. şöyle uzatın. Şöyle. Tamam. tamam. Şuradan tutun. Evet, tamam. tamam Yavaş, Hadi. Yavaş. Hadi. yavaş. Sen yavaş. de şuradan yavaş. Musa evet. Bey. Evet. He. Tamam. He. Oldu, şimdi yavaşça kaldırın. Tamam. He. tamam. He. Evet. He. Hadi evet. sarsmadan indirin aşağı. Evet. Yavaş, yavaş, yavaş. Bırak, bırak, bırak, bırak, bırak. Musa Bey evet. Hastaneye Mersin'e gitmemiz gerekiyor tamam, tamam Ailesine haber verin Tamam doktor merak etmeyin Şu kalabalığı dağıtın da gidelim açır, açır. Hey, hey arabanın etrafından çekilin, çekilin şöyle. Dağılın bakayım dağılın çabuk Musa Bey çok mu kötü ne? Kim he? Kamil Bey'i sormuştum Neyiniz soracaksınız Yaptığınızı gördünüz işte Adam sizler için neredeyse ölüyordu Dağılın dağılın gidin evinize Tamam tamam bağırmayın Musa bey Onu sizden çok önce tanımıştım Bir şey olsun ister miyim Şey Özür dilerim Bu durumda saçmalıyorum işte Özür dilenecek bir şey yok Musa bey Sizi anlıyorum Alo buyurun Cemile Hanım'ı aramıştım efendim Cemile benim kim arıyor Musa Kamil Bey'in fabrikasından Musa Yoksa yoksa kötü bir şey mi oldu Telaşlanacak bir şey yok efendim e, size... Kamil'e bir şey mi oldu lütfen söyleyin Şey maalesef Kamil Bey küçük bir rahatsızlık geçirdi Yoksa Hastaneye kaldırdık efendim doktor yanındaydı Şimdi siz gelirseniz Sonunda olacağı buydu işte Dinlemedim Lütfen beni. efendim lütfen gelecekseniz sizi arama göndereyim Ben kendim gelirim İlginize teşekkür ederim. Lütfen sakin olun Cemil Hanım. Şöyle oturun. Kamil'i görmek istiyorum. Daha sonra görürsünüz. Şimdi sakin olun lütfen. Çok mu kötü doktor? Tehlikeyi atlattı. Şimdi iyi görünüyor. Peki beni yanına niye almıyorlar? Cemile Hanım lütfen sakin olun. Hayati bir tehlike atlattık kocamız. Toparlanması gerekli. Daha sonra görürsünüz. Şimdilik iyi. Peki sonra? Sonra ne olabilir? Bu hastane imkanları dar olan bir yer Onun için Kamil Bey'in büyük kalp merkezlerinden birine gitmesi gerekli yani, yani ameliyat mı olması lazım? Benim kanım o ama uzmanlar gerekli görmeyebilir Hemen götürelim öyleyse Kamil Bey biraz kendini toparladıktan sonra gidebilir Peki siz nasıl isterseniz öyle olsun Sağ olun doktor Ateşin var mı Ali? Var yak abi Sağ ol Osman abi Kurtulacak mı acaba? Kim kim kurtulacak? Sen kimden söz ediyorsun? Kamil beyden tabi kimden olacak? Öyle Adam Ankara'lara kadar gitmiş kalp ameliyatı oluyor Umarım kurtulur Daha pek genç görünüyordu orada Kırkında bile değil Ama genç oluşu daha iyi ameliyata dayanır Ama kalp ameliyatı bu Şimdilerde bu tür ameliyatlar kolaylaşmış Ali. Tanrı çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Ali, biz bu fabrikada kaç kişiyiz dersin? 300'e yakın galiba. Niye sordun? Dinle. Burada çalışan 300 kişinin tek isteği ay sonunda parasını almak öyle değil mi? Tabii. Kamil Bey de buranın çalışanlarından biriydi. O da ay sonunda parasını almayı bekleyenlerdendi yani. Ama Onun bir başka dileği de kendinden önce tüm çalışanların parasını almasını sağlamaktı. Bunun için neredeyse canından oluyordu. Kamil Bey gibiler bu dünyada çok değildir. Onun için böyle iyi insanların yaşaması lazım. Ona bir şey olursa bunun sebebi bizler oluruz. Biz ne yaptık ki abi? Paramızı eksik veriyorsunuz diye üstüne yürümedik mi? Adama söylemediğimiz kalmadı. Bir dövmemiz eksikti. Buna dayanamadı kalbi. Doğru söylersin Osman abi. Üzdük onu Dua edelim de ameliyat başarılı geçsin Çoluk çocuğunun başına dönsün Buraya gelsin abi Bizim de babamız o Cemile Sonunda yanına bıraktılar Nasılsın? İyi diyelim iyi olsun karıcam Doktorlar ameliyatının çok başarılı olduğunu Söylediler <gülüyor> Azra'ya zoruyla ameliyat olduk ya sonunda Niye fabrikada doktor olmasaydı? Bu, bu bir şans işi Daha yiyeceğimiz lokmamız varmış Allah bize bağışladı seni. Sana söylemiştim bırakıp gitmeye niyetim yok diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu halinle bile şaka yapabiliyorsun. Oysa ameliyat olalı daha bir hafta oldu. Seni çocukları çok özledim. Burada yapayalnız. Bir an önce iyi ol da dönelim evimize. Bunu ne kadar çok istiyorum bir bilsen. Epi kalır mısın acaba? Orasını doktorlar bilir. Şey e, Cemine. Bizim patron Harun Bey acaba kasabaya döndü mü? Kamil, gene işini düşünüyorsun. Seni bu hale... Yo, yo. Kalbim zaten hastaymış. O günkü olay bahaneymiş. Üstünde durma artık. Harun Bey sık sık aradı. Dönüp dönmediğini bilmiyorum. Telefonda nerede olduğunu hiç söylemedi. Umarım işler düzelmiştir. E, orasını patronun düşünsün artık. Bak Cemile, beni iyi dinle. İnsan yaşadığı sürede kendisine saygı duyabilmeli. Bunu ailesine ve çevresine karşı tutumuyla başarabilir. Yani sevecenlikle yaklaşarak, insana insan gibi davranarak. Sevmek insanoğlunun en büyük özelliği. Sevgi saygıyı da getirir. Bu iş içinde böyle. Severek çalıştığında başarılı olursun. Ben işimi seviyorum. Bu beni mutlu ediyor. Çalıştığım arkadaşları seviyorum. Onlar da beni seviyorlar sanırım. Tıpkı çocuklarımızla bana çırpınarak hizmet ettiğinde senin mutlu oluşun gibi. Onun için lütfen hoşgörül ol. Sevdiğin insana kötülük yapmışlar gibi fabrikadakilere düşman olma. Haklısın galiba. Ama seni kaybetme korkusu... Bak, yaşanacak belli bir ömrümüz var. Önünde sonunda sona erecek bu. Mesele yaşadığımız sürece mutlu olmak için çabalamak. Yakınlarını mutlu etmek için çalışmak. Bunu idrak etmek. Senin gibi olamam. Ama kötü de değilim değil mi Kamil? <gülüyor> Sen dünyanın en iyi insanısın Cemile. Yüreğinde kötülük denen şeyin izi bile yok. Bunu biliyorum. Sen fabrikayı istemiyorsun. Sağlığına kavuşup döndüğünde hemen çalışmaya başlayacaksın. Bunu biliyorum ama... Aması yok karıcığım. Çalışmayı seviyorum. Özellikle kendi işimde. <gülüyor> Ben de onu söyleyecektim ya <gülüyor> Galiba işini kıskanıyorum <gülüyor> Cemile Seni çok seviyorum Çocuklarımı da Beni hayata bağlayan sizlersiniz Bunu bil Hayatımın bağı sizlersiniz Müzik Musa o kadar heyecanlıyım ki Bu gayet normal Kamil Bey Altı ay sonra ilk kez geliyorsunuz fabrikaya Kasabaya geldiğimden beri gelmeyi çok istedim ama Cemile bırakmadı Arkadaşlar özledi sizi Ben de onları özledim Arkadaşların size bir sürprizi var galiba Sürpriz ha? Ne acaba? Söylersem tadı kaçar Az sonra karşılaşacaksınız nasılsa Eh öyle olsun bakalım Eee işler yoluna girdi mi peki? Pek değil ama siz geldiniz nasılsa. Yoluna girer artık. Bakalım. İşte fabrika göründü Kamil Bey. Kapıdaki kalabalık da neyin nesi? <gülüyor> Bütün arkadaşlar sevgili müdürümüzü karşılamaya gelmiş. Demek sürpriz buydu. Bravo. Bravo. Bravo. Sağ olun. Sizler var olun. Hoş geldiniz. Sayın Kamil Bey, müdürümüz hoş geldiniz. Büyük geçmiş olsun. Buyurun. Bu çiçekler arkadaşlarımın adına. E, onların şey Ne söyleyecektim ben Hay Allah <gülüyor> <gülüyor> Boşver Osman Bazı duygular söylemeden de anlaşılır Teşekkür ederim Hepiniz sağ olun Beni çok mutlu ettiniz Yeniden sizlerle olmak Birlikte çalışmak çok güzel Sağ olun Bravo, bravo Kamil Bey Hoşgeldiniz Kamil bravo. İçeri girelim mi Kamil Bey Girelim Musa Bey Çok duygulandım Musa Bey ee, Sevilmek güzel şey Onlar ve siz O kadar güzel ki Buyurun Bakalım büronuzu eskisi gibi bulacak mısınız Yoksa değiştirdiniz mi Buyurun buyurun kendiniz görün oh, Bıraktığım gibi duruyor Masamın üstü bile aynı dağınıklıkta kalmış. Ama ama tertemiz. Siz rahatsızlandıktan sonra arkadaşlar burayı bıraktığınız gibi muhafaza etmek istediler. Musa Bey. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şuraya bakın evraklar. Ha, çekmeceyi açalım. Belki bir şeyler unutmuşuzdur orada. Haluk Bey'in notu, maaş durumları ve bir piyango bileti. Ooo! 5 ay öncesini. Çekiliş listesini bulmalı. Nereden bulacağız şimdi? Mersin'den getiririz. Şu acayip numaraya bir şey çıkacağını sanıyorsan yanılıyorsun demektir. Numaralar acayip olur mu Kamil Bey? Önemli olan isabettir. Yarın size listeyi bulduğumda... ...daha karmaşık numaralara ikramiye çıktığını göreceksiniz. Eh... Göreceğiz bakalım. Belki de sizin bu garip bulduğunuz numaralar kazanmıştır. Kim bilir? <gülüyor> Girin. Günaydın Kamil Bey. Günaydın. Buyurun, buyurun. Ee... Sizin biletin çekiliş tarihine ait piyango listesi geldi. Bakın. Piyango listesi mi? Ha, e, verin bakalım. Bilet şuralarda bir yerde olacaktı. Heh, i̇şte. Alın siz bakın. Amortiden mi, büyük ikramiyeden mi bakmaya başlayayım? Ne dersiniz? Nasıl isterseniz. Nasılsa bir şey yoktur. İçime <gülüyor> öyle doğuyor ki. Bu bilette bir şey var. Evet. 8. Sekiz... Kardeş. Küçük numaralarda bir şey yok. Şuna en baştan bakalım bir de. Ne? Bu, bu, bu, bu, bu, bu büyük ikramiye. Hey, işte, işte en büyük ikramiye. Musa Bey, şaka yapmayın. <gülüyor> ne şakası? Alın bakın. Sizin garip numaralı bilete tam 1 milyar lira isabet etmiş. Bakın, bakın. Yani, ya. yani şimdi bir milyar mı kazandık? Evet. <gülüyor> Verin şunu. Gerçekten. Gerçekten. <gülüyor> Şimdi milyarder mi olduk Musa abi? Evet evet. Şimdi siz milyarder bir vatandaşsınız. Hayırlı olsun. Allah Allah şu işe bakın. Durun su ister misiniz? Su mu? Verin bakalım. Buyurun buyurun. İçin için için. Evet. Musa Bey Şu işe bakın siz Buna şans denir değil mi Elbette Kamil Bey Daha birkaç evvel öldük dirildik Şimdi aklımızın alamayacağı kadar çok para gelip bizi buldu Eee bu şans Kamil Bey Bunda size katılmamak imkansız Şans benim yanımda Evet Evet Şimdi sizden bu olayın aramızda kalmasını isteyeceğim Kesinlikle kimse duymamalı ee... Elbette aramızda kalacak Kamil Bey. Hemen, hemen muhasebeye inip... ...çalışanların birikmiş alacaklarının bir listesini alacaksınız. Birikmiş alacaklar mı dediniz? Evet. Kimseye bir şey belli etmeden... ...sıradan bir iş gibi alın. Kamil Bey, Bakın yok. Musa Bey. Sizden istediğimi hemen yapın. Ama Kamil Bey bu para sizin. Dağıtmayı düşünmüyorsunuz ya. Bunu sonra konuşuruz. Listeyi bana getirdikten sonra hemen Mersin'e gidip... ...şu biletin parasını alın. E, hemen giderim. Ancak... Çabuk karar verdiniz de... E, para için... Para nedir Musa Bey? Hayatımıza yön verecek kadar güçlü bir şey değil mi? Aslında bizi yönlendirecek kadar güçlü olması yanlış. Bence parayı insanoğlu yönlendirmeli. Şu fabrikada çalışan insanlar aylardır alacaklarını tam olarak alamadılar. Patron utancından gelemiyor buraya. Niye? Para yüzünden. Şimdi bana talih kuşu bir yığın parayla geliyor Bu, birlikte çalıştığımız arkadaşlara yardım etmem gerektiğini gösteriyor. Evet ama Kamil Bey, sizin de çoluğunuz çocuğunuz var. Bakın, ben çalışanların alacaklarını ödeyeceğim. Bu parayı fabrikaya bağışlamıyorum. Tut ki borç olarak veriyorum. Olamaz mı? Olur tabii ama ya işler düzelmezse? O zaman da paranın üstüne soğuk su içeriz olur, biter. Peki Cemile yenge ne der? Razı olur mu? Musa Bey, bana yardımcı olacağınıza fikrimden caydırmaya uğraşıyorsunuz. Lütfen. Kararımı verdim ben. Peki peki. Şimdi hemen muhasebeye gidiyorum. Daha sonra da gidip parayı alırım. Hesabınıza yatırayım mı? Lütfen. Hepsini nakit olarak getirin buraya. Kalanı için daha sonra bir şeyler düşünürüz. Peki. Peki. Nasıl isterseniz. Musa Bey. Teşekkür ederim. Çok iyisiniz. <gülüyor> İyinin kim olduğu belli. <gülüyor> Böyle Kamil Bey? Milyarınız bu çantada. Teşekkür ederim Musa Bey. Size zahmet oldu. Ha böyle güzel zahmetler sık sık olsun. Yorulmaya razıyım ben. Şimdi şu listenin yekununu ayırıp muhasebeye gönderelim. Hemen dağıtsınlar arkadaşlara. Toplam 388 milyon lira. <gülüyor> listenin başında benimle siz de varsınız. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Desenize ikimiz de biraz rahatlayacağız artık Birikmişlerimizi alacağız Evet <gülüyor> Osa Bey kimse bir şey hissetmedi değil mi? Kimseye hiçbir şeyi belli etmemeye çalıştım Ama paranın kokusunu almışlardır sanırım İki gündür Mersin'e gidip gelmemiz Şoför Mustafa'nın da dikkatini çekmiş Bankadan parayla çıktığımı hemen anladı Bir yığın soru sordu Eee Siz ne cevap verdiniz? Merak etmemesini, yakında sıkıntılarının geçeceğini söyledim sadece. <gülüyor> Deseniz de şimdi fabrika para lafıyla çalkalanıyor. Adamlar günlerdir bu güzel haberi bekliyorlar. Mustafa ortalığı neşelendirmiştir. Sevinsinler, sevinsinler. Bu onların hakkı. İşin aslını bir bilseler. Sakın ha. Aman Kamil Bey, meraklanmayın, kimse bilmeyecek. Umarım dediğin gibi olur. <gülüyor> hadi havası. Öyle masum masum yürüme Ali. Yakında sevineceksin. Neo, bir şey mi oldu Osman abi? Yarın paralarımızı alacağız. Hem de bütün birikmişlerimizi. Fabrika zor durumu atlattı mı yoksa? Bizim şoför Mustafa verdi haberi. Fabrikanın durumunu bilmem ama bugün oldukça yüklü para çekmişler bankadan. Yoksa patrona piyango mu vurmuş? <gülüyor> Piyangoya. Ama patrona değil Kamil Bey'e. Kamil Bey'e mi? Nereden biliyorsun peki? Şoför Mustafa iki gündür Musa Bey'i Mersin'e taşıyıp durmuş Eski aylara ait piyango çekiliş listesini aramışlar Sonra da gidip bankadan para çekmişler e, Musa Bey mühendis e, bu işe muhasebeciler bakmaz mı? İyi ya işte işin püf noktası burada ...kimse çakmasın durumu diye Musa Bey görevlendirilmiş. Şoför, yani şu senin arkadaşın Mustafa... ...Kamil Bey'e para çıktığını nasıl biliyor? Parayı alıp dönerlerken Musa Bey kendi kendine söyleniyormuş. Ne adam şu Kamil Bey, ne adam demiş durmuş. Senin anlayacağın bir yığın şey söylemiş. İstemeyerek tabii. Mustafa çakmış durumu. Biraz uydurmuş gibi geliyor bana. Mustafa öyle biri değildir. Söyledikleri bugüne kadar hep çıktı. Eğer doğruysa... Kamil Bey'in hakkı ödenmez Osman abi Elbette ödenmez Sen eline geçen parayı El alemin fabrikası için harca Bunu kim yapar Ali Sen yapar mısın yapacağım yapacağım sanmam abi Hele bu yüklüce bir para olursa Oho. Neyse Hadi servise binelim de erken de evimize gidelim Çocuklara haberi müjdeleyelim Sen de yamansın Osman abi Tahinle parayı almadan Harcamaya başlıyorsun Ahahahah <gülüyor> Güzel misin benim ya bu dalgınlık ne böyle Bilmem çarşıdan geliyordum <gülüyor> Yoksa milyonlar nasıl harcayacağını mı düşünüyordun <gülüyor> Milyonlar mı <gülüyor> Ne milyonları <gülüyor> Hadi hadi saklama Bütün kasaba çalkalanıyor Piyangodan para çıkmış size ya. Hem de büyük ikramiye <gülüyor> Yok canım olamaz <gülüyor> Kamil bana bir şey söylemedi Demek söylemedi e Böyle bir şey olsa saklar mıydı Bilmem Ama bunca söylenti durup dururken çıkmadı ya Abi. Belki bir yanlış anlaşılma olmuştur Bugün fabrikada birikmiş alacaklar ödeniyormuş Dediklerine göre Kamil Bey vermiş paraları Ya Belki de Belki de bunun için söylemedi bana Neyse kafanı karıştırdım kusura bakma geldi bize birer kahve içelim rahatlarsın Yo yo sağ ol Zehra abla Ben eve gideyim şu elimdekileri bırakayım Canım gidersin akşama çok var daha Yok yok bunları bırakıp fabrikaya gideceğim Bakalım söylediklerinin aslı var mı yok mu Öğrenmeliyim akşamı bekleyemem İyi edersin Eğer aslı varsa para bitmeden mani olursun belki Hadi hoşça hoşçakal abla <gülüyor> Güle güle güle, güle. Aa, Cemile sen misin? Buyur bir şey mi var? Bu ne demek oluyor Kamil? Ne ne demek oluyor? Bu kızgınlığı ne? Burnundan soluyorsun. Piyangodan para çıkmış onu dağıtıyor musun öyle mi? <gülüyor> demek sen de öğrendin ha? Ne yani karından da mı sakladın? Saklanacak bir şey yok Cemile. Akşama her şeyi anlatacaktım. Bize 40 yılda bir şans gülüyor sensin. <gülüyor> Önce geç otur şuraya. Hadi. Ha Şöyle... Şimdi sana bir kahve söyleyeyim. Teşekkür ederim, istemez. Yo, yo, sinirlerine iyi gelir. <gülüyor> Serpil Hanım, buraya bir şekerli kahve gönderir misin? Teşekkürler. Evet, akşamı bekleseydin her şeyi öğrenecektin. Niye dün ya da evvelki gün değil de bugün... Önce çalışanların aylardır beklediği alacaklarını dağıtmak istedi. Benim karşı çıkacağımı düşündün değil mi? İnan ilk anda aklıma bile gelmedi. Musa Bey ısrarla yaptığıma karşı çıktı. O an senin de onun gibi karşı çıkacağını düşündüm. Her şey o kadar ani oldu ki. Ameliyat sonrası işe başladığımda çekmecemde bileti gördüm. Hastaneye yatmadan önce aldırmıştım. Zaman geçmişti ama Musa Bey sağ olsun Geçmiş çekiliş listesini buldu Büyük ikramiye bize isabet etmiş işte Büyük ikramiye ha Bir milyar lira Ne hem de bir milyar <gülüyor> Şaşmakta haklısın büyük para ha, Sen de hepsini dağıtıverseydin ha Yok canım bir kısmını dağıtıyoruz Tabi hibe etmiyoruz ha, Ne yani geri alacak mısın Kahve hanımefendinin evladı Ne diyordum he Dağıttığımız parayı Harun Beye borç olarak verdik say. Ah, durum düzelince geri alacaksın ha <gülüyor> Zor alırsın Alırız almayız o başka şey. Bak iyi dinle beni Birkaç birkaçç önce neredeyse ömrümüzü noktalıyorduk. Biraz şans biraz dostların sayesinde şimdi sapa sağlam olarak karşındayım. Tanrıya şükür. Bu piyango işi de şans değil mi? Adı üstünde piyango Bize yığınla para verildi Eğer rahatsızlandığım anda bu parayı yanıma koysalardı iyileşebilir miydim? <gülüyor> Doktor masaj yapmamış olsaydı kalbim çalışır mıydı? Dostlarım hastaneye koşuşturup götürmeselerdi kurtulabilir miydim? Kurtulamazdım. Demek ki, demek ki para her şey demek değil. İnsanı hayata bağlayan şeyler başka. Dostluk, sevgi. Zaten insanı insan yapan sevgi değil mi? Bizi hayata bağlayan sevgi yani. Yoksa yaşamak, robot gibi yaşamak ne kazandırır ki? Benim sana kızdığım şey başka Kamil. Beni haberdar etmeyin. Dur sözüm bitmedi Cemile. Bazı şeyler aniden verilen kararlarla olur. Bazen de uzun uzun düşünerek karar alırsın. Seni bir an üzülecek diye, yapacağım işe engel olmaya kalkar diye haberdar etmedim. Bu demek değil ki seni dışladım. Beni hayata bağlayan sevgi, dostluk ve yuvam. Sen, çocuklarım. Şimdi şu yanındaki çantaya uzan İçinde yarım milyarın üzerinde para var Al onu bankaya git İstediğin biçimde yatır Çocukların adına kendi adına nasıl yaparsan yap Geleceğimiz çocuklarımızın yarını bir ölçüde kurtulmuş olur belki Değil mi? Kamil Benim söylemek istediğim Söylenecek bir şey kaldı mı karıcığım <gülüyor> Baksana uzun bir nutuk attım Hadi doğru bankaya Nutkun bitti mi Kamil Bey? Bitti dedim ya Beni para canlısı biri gibi gördüm belki. Ama kim olursa olsun böyle benim gibi davranırdı. Bazı şeylere alışmak, hele böyle olağanüstü durumlara alışmak zor. Söylediklerin doğru. Bizi hayata bağlayan karşılıklı saygımız, sevgimiz. Ama ama dayanışmak, yakınlarına dayanmak, derdi sevgiyi paylaşmak da güzel. Ben senden bunu beklemiştim. Tıpkı şu anda çalışanlara senin yaptığın yardım gibi. <gülüyor> en sonunda gene sen haklı çıktın. Her zaman olduğu gibi. Haklıydın. Buna birlikte karar vermeliydik. Özür diledim. Ay, yo, yo, yo. Özür dileme. Yaptığın yanlış değildi. Benim ne bileyim... ...bazı tereddütlerim olabilirdi. Seni üzebilirdim. Şimdi sen de kalk... ...birlikte gidelim bankaya... ...bu paraları nasıl değerlendireceğimize... ...birlikte karar verelim. Tamam mı? Haklısın. Birlikte karar verelim karıcığım. Hadi beraberce çıkalım. <gülüyor> Mehmet Turgut'un yazdığı... ...Hayat Bağı adlı oyunumuzu dinlediniz.